Selamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de inşallah yine sizlerden gelen sorularımızı İsmaila fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz. Ve cevaplar alacağız. ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı inşallah iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah Zaptı razı olsun. versin. Cümle bize, cümle ümmeti inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Ee, çok sorularımız var. Ee, i̇nşallah vaktimiz el verdiğince bugün de yine e, değerli dostlarımıza yardımcı olmaya gayret göstereceğiz. İlk sorumuz hocam. İçeriliğinde küfür sahneleri olan bir filmi eşimle beraber izlerken film hakkında eşim güzel bir film dedi. Bu nikahımızı etkiler mi diye sormuşlar. <gülüyor> Tabi, e auzubillahi minüşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabii eee nikahla alakalı, imanla alakalı. Olsa da bu sualde cevap vermeden önce bir konuya temas etmek isterim. Evet. İmam-ı Malik'in muvattağında rivayet edilen bir hadis-i şerif ki Hz. Ali tariğiyle rivayet edilmiş ki Bukhari'de de vardır hakeza. İnne min husni İslamil mer'ih terkehu ma la ya'nih. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kişinin ma la terk etmesi gerek dünyevi gerek uhrevi kendisine fayda vermeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliliğindendir. Müslümanlığın güzelliliğindendir buyuruyor. Bu itibarla bakacak olursak değil içinde küfür konularını işleyen bir film böyle olmasa dahi mubah şekilde olsa bile filmdi, diziydi bu gibi emsal şeylerden Müslümanların uzak durması, kaçınması ki bahusuz aile ortamıyla bu gibi şeylerin seyredilmesi pek doğru bir şey değildir. Evet. E, bu konuda dikkat etmek gerekir. Belki vakitlerimizi zayi ediyoruz, boş yere çok harcıyoruz. E, ama yine de ne olursa olsun birbirimizi bu manada uyarmamız gerekir. Tembih de etmemiz gerekecektir. Evet. E, peki gelenim sualin cevabına. E, böyle bir filme kişi güzel film desen ne olur? Veya böyle bir sahneye güzel desen ne olur? öncelikle bu kişinin güzel ifadesini kullandığı şey ne? Oradaki işlenen küfür olayına mı güzel demiş? Hı hı. Yoksa işte sanatçıların rolünü icraları veya sahnenin güzelliği, prodüksiyonu veya işte olmuş. filmin evet. konumu ve saheri gibi şeyler mi? Eğer bizatihi din ile alay edilen veya İslam ile alay edilen o küfür diye tabir ettiğimiz şeyin kendisine güzel demişse hı hı. haşa bu insan İslam dairesinden çıkartır. Ve o kimsenin iman ve nikahının nihayete ermesine vesile olur. Evet. Böyle bir durumda derhal tövbe etmesi ve derhal e, kelime-i şahadet getirerek tekrardan nikah akitlerinde yenilemeleri gerekecektir. Ama yok bu şekilde değil de biraz önce bahsettiğimiz emsalde bir güzel ifadesini kullanmış ise bu kimsenin küfre girmesi için bu e, yeterli değil. Yani o kişi evet. küfre girmiş olmayacaktır. Ama tabii ki doğru bir işlem değildir, güzel bir işlem değildir. Her tövbe istiğfar etmesini biz tavsiye ederiz. Hı hı. Ama şu konuya temas etmek isterim. Bir lafın küfür lafsı olması bir şeydir. O lafı kullanan kimsenin kafir olması başka bir şeydir. Hı. Ki bunu da aslında defalarca dinlendirmiş idik. Bir lafın küfür lafsı olabilmesi en ufacık bir şüphe dahi varsa o lafız küfür lafsı olarak değerlendirilir misal vermek gerekirse diyelim ki bir ifade var, bir söz var ve bu sözün on ayrı açılımı var veya hı hı. on farklı görüş var bu söz hakkında. Evet. Bunların dokuzu küfrü gerektirmeme yönünde, biri ise küfrü gerektirme yönünde. Hı hı. O bir ihtimal, yani küfrü gerektirme yönünde olan o bir ihtimal o lafzın küfür lafzı olması için yeterlidir. Ancak bu lafzı telaffuz eden bir kimsenin kafir olduğu diye bilmemiz açısından baktığımız zaman ise konuya, burada ise bunun tam aksine, yani on ihtimal var, on ihtimalin dokuzu küfrü gerektiriyor, bir ihtimal ise küfrü gerektirmiyor. Evet. Biz orada bir ihtimalle bakarız hmm. ve o kişiye kafirdir ifadesini kullanmayız. Yani tekfir ile <gülüyor> küfür arasında fark vardır. Evet. O yüzden e, bu gibi durumlarda hemen kişiyi küfre nispet etmek çok yanlıştır. Evet. Bahusus bunu müşahhaslaştırmaz, şahse endekslemek, yani sen kâfir oldun tabirini hmm. kullanmak, o küfrün ikisinden birine döneceği kesindir. Maalesef son zamanlarda çokça yapılıyor. Evet, evet. ve siz bu ifadeyi kullandığınızda eğer isabet edememişseniz, hmm. yani karşınızdaki kişiye eğer küfre düşmemiş ise Allah Olamazsın. muhafızı o küfür size dönecektir. Evet. Bu sebeple ihtiyatla hareket ederek hı hı. bu kafir oldun, küfre girdin şeklinde ifadeleri kullanmaktan geri durmak. Evet. Çok bariz durumlarda bu söylenmeli. Hı hı. Ama tabi onun yanı sıra şöyle şöyle yapmak insanı küfre sokar. Bu gibi şeylerde bulunmak insanın Allah muhafaza dinden çıkmasına hı hı. vesile olur gibi şeylerde ise en ufacık bir şüphe dahi varsa bunu söylemek gerekir. Evet. O yüzden e, bu dizi konularında veyahut da sinema, film seher emsal bu gibi şeylerde e, bunlar da küfür içeriliği olabilir. Hı hı. Çünkü netice itibariyle bunları yapan kişiler hassastır. Dini hassasiyeti olan kişiler değildir. Böyle evet. bir gayretleri, böyle bir gayretleri de yoktur zaten. Evet. Bu açıdan bakıldığında bunlarda küfür lafı olabilir. Bunlardan sakınılması gerekli diyelim. Evet. Ama birinin işte sen falan filime güzel dedin. Heh sen iman dairesinden çıktın. Sen kafir oldun şeklinde onu itham etmek de doğru bir şey değildir. Allah muhafaza kendisi. De. Tabii ki. Yani bu sadece onunla alakalı değil. Gündelik hayatımızla alakalı. Bu siyasi görüşle de alakalı olabilir. Yani bir grup, diğer bir gruba kafir tabirini kullanması hoş bir ifade değildir. Doğru bir şey değildir. Yani dinimiz bir kere bunu yasaklamıştır. Çünkü ikisinden biri küfre girecektir. Bu evet. yanlış bir şeydir. O yüzden bundan sakınmak gerekir. Hatta bir kısa vardır. Ebu Zehra'da okudum. Allahu Alem. menakıb Ebu Hanife Ebu Hanife'nin menkıbesini anlatıyor. Bir gün Ebu Hanife, oğlu Hammad'ı görüyor. Bir kişiyle tartışıyor. İlmi bir münazara yapıyor. Tabi onun o halini görünce Ebu Hanife diyor ki oğluna, Artık sen daha tartışmayacaksın, dini konularda münazara yapmayacaksın, Hı. seni bu konuda yasaklıyorum. Onun üzerine Hammat diyor ki babasına, Baba sen mi beni yasaklıyorsun? Oysa sen ilmi münazaralardan sebep diyar diyar dolaşıyorsun. Evet. Farklı ülkelere, farklı memleketlere gidiyorsun. Hı. ''Sen niye beni bundan yasaklıyorsun?'' dediğinde Ebu Hanife'nin verdiği cevap. ''Ben karşımdaki kişiyle dini konuda tartışırken başımda bir kuş varmışçasına hareket ediyorum. Ürkütüp de onu uçurmayayım.'' diye. Ama seni gördüm ki sen karşımdaki kişiyi küfre düşürebilmek için elinden gelen gayreti evet. sarf ediyorsun. O yüzden tartışma dahi hakkı izhar için olmalıdır. Hı hı. Yani doğruyu ortaya çıkarmak için olmalıdır. ''Ben haklıyım, karşı tarafımı sükut ettireyim, konuşturmayayım.'' şeklinde olmamalıdır. O yüzden Müslüman uyanık olacak. Müslüman e, önünü iyi görmesi gerekir. E, ve bu konularda bahsus dediğimiz gibi küfür konuları da temkinle hareket etmek gerekir. Rabbim muvaffak etsin. Isten. Amin inşallah hocam. Burada bir parantez açalım. Özellikle e, bu hani film, dizilerin ülkemize daha da çok yaygınlaşmasıyla birlikte yapılan araştırmalarda e, boşanmaların daha çok arttığı, aldatmaların çok fazla olduğu ve evet. kadınların özellikle psikolojilerin çokça bozulduğu söyleniyor. Sebebi de şu. Dizilerde ve filmlerde e, erkeklerin bayanlara göstermiş olduğu yakınlık çok fazla. Aslında gerçekte olmayan şeylerin daha fazlası dizilerde ve filmlerde gösterildiği için e, bayanlarda psikolojik travmalara kadar gittiği de söyleniyor. Evet. Ve sonucunda da yine işte boşanmalar veya aldatmalar gibi Allah muhafaza buyursun e, bu tip sorunlar da çıkabiliyor. İnşallah Rabbim hepimizi bunlardan muhafaza buyursun aynen, diyelim. Aynen. Bir diğer e, sorumuza devam edelim hocam. Kilo hesabı kurban alımlarında fetva vermiyordunuz. Daha sonradan fıkıh kitabında bulunan bir ibareden dolayı fetva verildiği söyleniyor. Diyanetti bu konuda fetva vermektedir. Acaba bu konudaki fetva değişti mi diye sormuşlar hocam. allah Alem bu sual e, herhalde kurban bayramı öncesinde gelen evet. suallerden idi. Ama tabii ki vaktimiz müsait olmaması hasse bile buna cevap veremedik. Evet bu konudaki fetva değişmedi. Hı hı. E, tabii önce şunu açıklamak gerekir. Kilo hesabı ne demektir? Kilo hesabı iki şekilde yapılıyor günümüz uygulamasında. Hı hı. Biri canlı olarak hayvan tartılıyor hı hı. ve canlı olarak kilogramı belirtiliyor hı hı. ve birim fiyatı da zaten malumdur. Onun üzerine deniyor ki bu hayvanın fiyatı toplam şu kadardır veya bu kadardır. E, bu manada bakılacak olursa alışverişi tartıldıktan sonra Hayvanın fiyatı tespit edildikten sonra yapılırsa, ki bu şekilde yapılıyor zaten, hı hı. bunda bir sıkıntı olmaz. O zaman hayvanı canlı olarak tartıya çıkarmak bir nevi fiyatın tespiti ile evet. alakalı, e, satıcının kendince bir fiyatı bulma ile alakalı bir yoludur, bir izlediği bir yoldur. E, ve fiyat tespit edildikten sonra ben bu hayvanı bu fiyattan aldım, karşı tarafta bu fiyattan sattım diyerek tek bir fiyatta bir malı satın almış oluyor. Evet. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Hı hı. Belki bu şu şekilde olursa sıkıntı olabilir toptancılar için. İşte kişi köylüyü ayırıyor, arıyor. İşte kilosu şu kadardan bana bu kadar mal gönder şeklinde bir genelleme yapıyor. Ve alışverişi kilo birim fiyatı üzerine yapıyor. Yani böyle olursa o zaman bir müşahhaslaştırma olmadığından dolayı, fiyat tam sabitleşmediğinden dolayı bu sıkıntı olabilir. Evet. Ama bireysel uygulamalar böyle değil. Bireysel uygulamalarda genelde işte hayvanı görür kişi, der ki bu hayvanı tart. O da tartar, kaç para, şu kadar fiyat, pazarlığını yapar ve o şekilde alışverişi o rakam üzerine bitirirler. Dolayısıyla küle hesabı satış bu kastedilirse bunda bir sıkıntı yok. Daha önceden de sıkıntı olmadığını söylüyorduk, şu evet. anda da aynı ifadeleri kullanıyoruz. Ama eğer kilodan şu kastedilirse, şu anlatacağım, e, hayvanın et birim fiyatı tespit ediliyor. Ve siz bunu aldıktan sonra kesiyorsunuz. Kestikten sonra etini tartıyorsunuz. Kaç, Kaç kilo, kilo et gibi. gelirse fiyatını ona göre Hı. veriyorsunuz. Böyle bir alışverişin caiz olmadığını söyledik ve hala da söylemeye Hı. devam ediyoruz. Bu konuda denildiği gibi Diyanet maalesef fetva vermektedir. Hatta birkaç hafta önce Halil Hocam'la beraberdik. Hı. Ziyarete gitmiştim. Rabbim ona da acil şifalar ihsan edin. bazı sıkıntılar var, hastalıkları var. Onunla görüştüğümde o da bu konuda müşteki olduğunu ifade etti. Yani Diyanet'in buna fetva verdiğini, oysa bunun doğru bir şey olmadığını kendisi ifade etmiştir. Peki buna dair ibarelerden bahsediliyor. Müsaade ederseniz ben bu konuyu biraz ilmi olarak izah etmek istiyorum. Evet hocam buyurun. Yani biraz masaya yatıralım Hı -hı. bu konuyu. Yani ibarelerden bahsediliyor. Çünkü bu devamlı nedir? surette bilinmesi gereken bir evet. konu hocam. Önemli bir yani konu. meseleyi takliden değil de tahkiken Hı -hı. elde edelim. Yani. yani falan hoca fetva vermiş, falan hoca vermemiş şeklinde değil. Fetva verenler neye göre veriyor? Evet. Vermeyenler bunlara mukabil veriyor? ne diyor? Evet. Bunu iyi bir irdeleyelim. Ee, Fıkıhta subre meselesi diye bilinen bir mesele vardır. Nedir subre meselesi? Ee, bir yığın buğday veya bir sürü koyun. Ee, kişi kilosu bir liradan tamamını sattım dese, şu yığın buğdayın veya tanesi bir liradan şu koyun sürülerinin tamamını sattım dese, karşı tarafta bunu alsa böyle bir alışveriş caiz midir, değil midir? Hanefi kaynaklarında bu alışverişle alakalı ihtilaftan bahsedilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu alışverişin caiz olmadığını yani koyunlarda da buğday meselesinin tamamında da akit geçerli olmadığı geçerli olmamasına gerekçe olarak da fiyatın belirgin olmayacağından dolayı. Çünkü hmm. kaç bir olduğu belli değil. Evet. Alım ve satım anında e, fiyat tespit edilmemiştir. Ancak alışveriş bitti ama daha bunlar birbirlerinden ayrılmadan tamamının kaç kilo olduğu veya sürünün tamamının kaç tane olduğu tespit edilirse hmm. o zaman belirgin hale geleceğinden dolayı evet. alışveriş sahiye döner. Ebu Anife'nin fetvası bu. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed e, rahimahumullah'a göre ise her iki meselede de, yani hem koyun meselesinde hem de yığın meselesinde, buğday meselesinde her ne kadar akit anında fiyat meçhul olsa da, belirsiz olsa da bu belirsizliliği, birim fiyatını tespit ederek o meçuliyeti kaldırmak ellerindedir diyor. Hı hı. Ve bu manada bu alışveriş caiz olsa gerek evet. ifadesi. Yani hem subrede, yani buğday yığında hem de koyun meselesinde. Evet. İşte bu fetvadan yola çıkarak diyorlar ki, e, kişi bu hayvanı satıyor. Ama hayvanın şu anda fiyatı belli değil. Değilmiş, ama değilmiş. deniyor ki bu eti kaç kilo gelirse, etin kilosu işte 10 lira, 20 lira neyse, hı. bu şundan hesap ederek bunun fiyatını tespit etmek mümkündür. Evet. Tıpkı e, ben bu sürü koyunu satın aldım, tanesi 1 liradan hepsini aldım demek gibi. O anda belli değil ama sayıldığı zaman bu ortaya evet. çıkacak. İşte burada fetva veren İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, herkese bu şey, e, et konusunda da yani canlı bir şekilde hayvan olup da, hı hı. Kestikten sonra fiyatın tespit edilmesi de İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre caiz olsa gerek diyorlar. Hmm. Bu fetvaya endeksliyorlar. Yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in biraz önce bahsettiğimiz e, koyun sürüsü meselesi evet. veya buğday yığını meselesi. Ama orada da bir ayrılık söz konusu olmaması lazım deniyor değil mi hocam? Yok o Ebu Hanife'ye göre idi zaten ayrılmadan evet. önce fiyatın tespit edilmesi. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise bunların fiyatının tespit edilmesi o anda olmasa dahi e, neticede ellerindedir bunu izah hı hı. etmek. Dolayısıyla caizdir. Ha, şu tartışma vardır ama e, o mecliste tartmaları şart mıdır? Daha sonradan tarsalar veya daha sonradan Onları saysalar olur mu olmaz mı? Metin kaynaklarında açık bu şekilde buna dair bir net bir ifade olmasa da şerhlere baktığımız zaman bu konuda da iki farklı görüşten bahseder. Bir görüşe göre o meclise hasır değildir. Başka zamanda da tarsa İmam-ı Ebu'su ve İmam Muhammed'e göre caizdir. Çünkü aksi takdirde Ebu Hanife ile aralarında ihtilaf olmaz. Hı hı. Çünkü Ebu Hanife'ye göre de zaten o mecliste tartılırsa akit caiz olacaktır. Evet. Oysa Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in bu konuda madem ki bir ihtilafı ve aykırı görüşleri vardır. O zaman o meclise hasır değil. Daha sonradan da tartılsa bu akit caiz olsa gerek. Evet. Bu bir görüş. Diğer bir görüşe göre ise yok. de mukayyettir. Yani evet. orada tartılması gerekir. Evet. Aralarındaki ihtilaf işte birinde akdin lüzumiyeti vardır. Bir diğerinde ise akdit gayri lazimidir ilmi bir ıslah olarak. Hı hı. Ama konumuz o değil. Ona girmek istemiyorum. Evet. Velek birinci görüş doğrultusunda. Yani o mecliste tartılması şart değildir. Hı hı. Daha sonradan da tartılsa, daha sonradan da e, sayılsa bu alışveriş İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre caizdir görüşüne göre hareket edecek olursak günümüzdeki olduğu gibi ben bu hayvanı satın aldım et birim fiyatı şu kadardır keseceğim kaç kilo eti gelirse fiyatını ona göre vereceğim demek İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre caiz olur mu? Hı hı şu anda işte bir fetva bulundu, ona binaen caizdir şeklindeki ifadeler veya diyanetin dayandırıldığı veyahut da bu emsal fetva veren Hoca efendilerin dayandırdıkları arka planda bu konu vardır. Hmm. Peki bu bir doğru kıyaslama mıdır? Ee, müsaadenizle onu bir masaya evet. getirelim. Ee, bu konuyla bizim meselemiz arasında aslında fark vardır. Şöyle bir fark vardır. Koyunları satın aldığınız zaman veyahutta da ee, isterseniz tek miselden gideyim Hı -hı. ki daha kalıcı olsun. Buğday meselesinden. Evet. Yani bir yığın buğdayı satın aldığınız zaman ve kilo birim fiyatta tespit edildiği Hı -hı. zaman onların tartılması mal üzerinde bir tasarruf değildir. Onlar tartılacaktır neticede. Evet. Ama siz, ben bu hayvanı sizden satın alıyorum ama bunu kesip de fiyatını tespit edeceksiniz ki fiyatın tespit edilmesi için kesmeniz gerekiyor. Evet. O zaman ben size sattığım bir malı sizin kesmenizi şart koşuyorum. Hı hı. Kesmek ise bir tasarruftur. Yani ben size sattığım bir malı sizin kesmenizi veya onda şöyle yapmanızı böyle yapmanızı şart koşamam. Böyle bir şart geçerli olmaz. Hı. Yani söz gelimi ben size bir araba sattım ama diyorum ki bu arabaya üç kişiden fazla kişiyi bindiremezsiniz. Hı hı. Bu şart fasit bir şarttır, yani. geçersiz bir şarttır, akta zarar vermez. Hı -hı. Ancak bizim meselemizde yani kesmenin şart koşulmasında fasit bir şarttır, akta zarar vermez diyemeyiz. Çünkü siz kesmemeniz durumunda fiyat tespit edilemeyecektir. Hı -hı. Dolayısıyla fiyatın tespiti için kesmek zorundasınız. Evet. Dolayısıyla lazimi bir şarttır, yani Hı -hı. gerekli bir şarttır. Böyle bir gerekli bir şart ise aktin gerektirmediği bir şart olmasa sebebiyle aklı fasit eder. Bu bir etken. Buna cevap veriyorlar. Diyorlar ki, tamam bu şart belki akdin gerektirmediği bir şarttır ama e, ve bir zararı da gerektiren hmm. bir şarttır ama o zarar mebiye yani mala tağlük ediyor. E, İbn-i Humam Fetur Kadir'de bu konunun şerhinde beyan ederken fâsit şartlarla alakalı mala, yani satılan mala tağlük edecek olan zararı şart koşmak ve kişi o zararı kabullenirse, iltizam ederse o şart akdi fâsit etmez diyorlar. Hmm. Bu açıdan bakıldığımız zamanda da buna sanki fıken yine bir kapı aralanmış gibi gözüküyor. Buna ne diyeceğiz? Burada o zaman önümüze iki farklı problem çıkacak. Birinci problem şu. Ben bu malı size sattım. Yani hayvanı sattım ve bu hayvanı siz keseceksiniz. Ve kestikten sonra da etini tartıp fiyatı ortaya çıkacaktır. Ben bunu sattım ve siz bu hayvanı aldınız. Bayram günü keseceksiniz. Ancak bayram günü gelmeden hayvan elinizden çalındı. Veya hayvan öldü, öldü gitti. gitti. Yani bir şekilde onu kesme imkanınız yok. Bu takdirde ama ben hayvanı neticede size sattım. Bana parasını vermek, vermek. zorundasınız. Parayı neye göre hesap edeceksiniz? Derseniz ki daha piyasadaki... Önce de daha, daha önceden tartma imkanımız yoktu. Çünkü evet. kesmemiz gerekirdi. Hı hı. Kesmediniz ve şu anda kestikten sonra fiyatı verecek Parasını vereceksiniz. Derseniz ki kıymetini vereceğim. ya Biz alışverişi sahip bir alışveriş yaptık. Bu fetvayı verenlere göre. Sahip bir alışverişte ise kıymete gidilmez. Konuşulan verilmelidir. Müsemmat dediğimiz bedel verilmelidir. Evet. Oysa siz bana şu anda bedeli veremiyorsunuz. Çünkü bedeli tespit etmemiz mümkün, mümkün değil. değil. Bu bir sıkıntı, bir problem, bir işgaldir. İkinci olarak da ben bu hayvanı size sattığımda her ne kadar bu hayvanın fiyatını bilmesek de birim fiyatını tespit ettiğimizden dolayı hayvanın eti bellidir satış hı hı. anında. Ee, ve bu birim fiyatını tespit ettiğimizden dolayı fiyat sabittir. Hı -hı. Ancak kesim zamanına kadar bu hayvanın şişmanlaması veya zayıflaması da muhtemeldir. Evet. Bu zaman zarfında fiyatta bir ekse, e, esneklik vardır. Yani fiyat artabilir yükselen, de evet. eksilebilir de. Bunu sabitleyemiyoruz. Oysa alışveriş bittiği andan itibaren fiyatta bir oynama olmaması Olabilir. gerekir. Bu da ayrı bir problemdir. Hı -hı. Bu açıdan bakıldığı zaman, o e, buğday meselesi veyahut da işte sürü koyun meselesinde Ebu Yusuf'un fetvasını buraya taşımanın yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. Evet. Yani belki evet. ki Ebu Yusuf'a göre mesele değerlendirilecek olsa bile İmam Muhammed'e göre mesele değerlendirilecek olsa bile ki Allah onlara rahmet eylesin Amin. bu konuyla bağdaştırılması mümkün değil. Çünkü burada hayvanın kesilmesi söz konusudur ve kesildikten sonra fiyat ortaya çıkacaktır. Hı -hı. Kesim ile fiyatın ortaya çıkması dediğimiz manada iki problemi doğuracaktır. Bir, fiyatın sabitlenmemesi. iki fiyatı belirleme işlemi olan kesmenin özürlenmesi durumunda fiyatın asla ortaya çıkamaması. Ve satıcının zor durumda. Ve dağımız. Hanefi fıkında şöyle bir genel kural vardır. Genel bir prensip vardır. Sonu tartışmaya getirebilecek, tartışma ihtimali olabilecek her belirsizlik aktif hastedir. Hmm. Ve burada da bu ihtimal var mı? Vardır. O zaman bu ne Ebu Hanife'ye göre, ne Ebu Yusuf'a göre, ne İmam Muhammed'e göre. Hiçbirine göre bu akit caiz değildir. O yüzden yani fetva kitaplardaki bu subra meselesini buraya kıyaslamak doğru bir kıyaslama değildir. Yanlış bir yol izlenimidir. Aynı mesele tarik ile meseleye bakmak kesinlikle doğru bir şey değildir. Peki hocam burada şimdi bu tip bir e, muamele yapan kardeşimizin kurbanı, ne durumda oluyor? Bakın kurbanın kabul olup olmaması o indi Allah'tadır. Evet. O bizim meselememiz değildir. Ama biz alışverişin sahi olup olmamasına bakacağız. Hı -hı. Veyahut da batıl mıdır değil, değil midir buna bakacağız. Evet. Eğer bu alışverişi batıl olarak değerlendirilirse... Bu geçersizdir, mülkiyet ifade etmeyecektir. Dolayısıyla kesilen kurbanda geçerli bir kurban olmayacak. Hı hı. Ama alışveriş eğer fasit olarak değerlendirecek olursak, fasit alışveriş e, bozulması gerekir, faiz gibidir, günahtır hı hı. ama bununla beraber mülkiyet ifade eder. E, ve mülkiyet ifade ettiğinden dolayı da kişinin kendi malını kesmiş olacaktır. Evet. Bu manada kurbanı belki sahih olabilir. Ama e, bu kadar problemli, bu kadar işgalli bir şeye fetva Bak. vermek asla doğru bir şey değildir. Kesinlikle. Bundan kaçınmak gerekir, şiddetle kaçınmak gerekir. Yani bir ibarede ufak bir benzerliliğini bularak hemen onun üzerine gitmek doğru bir şey değildir. Hı hı. Ki bu Hanife'ye göre caiz olmayacağı zaten aşikar. Evet. Yani bunu farklı görüş sahipleri de bunu itiraf ediyor. E, bu Yusuf'a göre caiz olduğunu iddia edenlerin de iddiasının doğru olmadığını biraz önce ispat evet. etmiş olduk. O yüzden böyle bir izlenim içinde bulunmak kesinlikle doğru bir şey değil. Yani değildi. biz zaten kurbanımızı Allah rızası için kesiyoruz. Ona adıyoruz zaten kurbanlarımız ama bu tip durumlarda böyle fetvaların çıkması da aslında bir anlamda e, sanki kurbanı biz et için evet. kesiyormuşuz e, mantığına gidiyor. Allah muhafaza buyursun. E, bizler inşallah hem e, Allah-u Teala'nın rızasını kazanalım o yolda e, bu kurbanlarımızı keselim hem de fakir fukarayı da inşallah e, kurban etlerimize sevindirmiş olalım. Rabbim bunlardan da muhafaza buyursun tamam. bu itilaflardan da inşallah bizleri. Bir başka dinleyicimizin, izleyicimizin göndermiş olduğu soru hocam. Biz bankaların ellerinde hacizli olan ancak eksikleri olan veya tamam daireleri bankalara teminat yatırarak eksiklerini tamamlayıp satıyoruz. Satış sonrası bankanın teminat sonrası kalan alacağını yatırıyor ve karımızı alıyoruz. Tapu bizim adımıza geçmiyor ve parasını ödeyip daireyi almıyoruz da bu durumda yapılacak bu ticaret caiz olan bir işlem midir diye sormuşlar. Önce meseleyi bir tasvir edelim. Evet. Yani yanlış anladık mı anlamadık Hı -hı. mı ortaya çıksın. Bankanın bir şekilde alacağı var insanlarda ve bu alacağı mukabil Haciz. ellerindeki malları haciz yoluyla alıyor. Evet. Tabi bunlar inşaat halinde olan mallar da olabiliyor. Hı. Daha henüz tamamlanmamış. Evet. Ancak inşaat hali olduğu için bu bankanın bir işine yaramıyor. Hı. Banka bir ihale açıyor veyahut da işte onun bir pazarı var. O pazara bu mallarını sunuyor. Evet. Ee, müteahhitler geliyor. Bu sual soran arkadaşımız Hı. gibi. Belli bir teminat yatırıyor. O teminat ki ben bu işi yapabileceğine dair maddi bir kuvvet evet. göstergesi. Ee, ve banka orayı o kişiye veriyor diyor Hı -hı. ki ben onu ondan satın almıyorum diyor kişi. Evet, ona da ee, bir iş yapıyorum. Görüntü olarak öyle ama meselenin tasvirine baktığımız zaman banka onu oraya veriyor ve bu adam orayı tamamlıyor. Hı -hı. Tamamladıktan sonra satıyorum diyor. Hı -hı. Kimin adına satıyorsun? Eğer banka adına satıyorsan o zaman sen vekalet yoluyla satıyorsun. Hı -hı. Ve paranın tamamı bankanın olması gerekir. Evet. Ve banka senin orayı yaptığından dolayı da seninle anlaştıkları doğru da sana belli Hı -hı. bir rakam Hı -hı. verir. Ama konuşma şu şekilde ben oraya satıyorum aldığım parayla teminatın üzerine bankanın ne kadar borcu varsa onu tamamlıyorum. Hı -hı. Üzeri benim oluyor diyor. Evet. Demek ki o malı kişi kendi namına satıyor. Ortaya bu çıkıyor. Evet. Resmiyette kendi üzerine almaması bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü bu resmiyetle alakalıdır. Ama sözleri olarak bir şey var. Burada nasıl yapılmıştır? Netice itibariyle bankanın bu malını siz satın aldınız Hı -hı. ve üzerine bir takım işlemlerde bulundunuz ve sattınız ve bankaya olan borcunuzu ödediniz. Sadece evet. bir size bir nevi opsiyon tanıyor. Hemen parayı peşin istemiyor. İnşaatı bir trene kadar size fırsat veriyor. Evet. Mana budur. Hı -hı. Oysa biz demiştik ki banka hipoteklerinde özellikle hacizli mallarda hiçbir şekilde satın almak, böyle bir mala girmek asıl mal sahibinin onayı olmadan, icazeti olmadan doğru bir şey değildir. Çünkü belki de adam ana borcunu ödemiştir, faiz borcunu ödeyemediğinden dolayı banka malına el koymuş olabilir. Bunu tespit edemeyiz. Evet. Oysa faiz İslam fıkhına göre mal değildir. Yani buna mukabil kişinin elindeki malı almak yetkisini kişiye vermez. Bütün bu etkenlerden dolayı bu sıkıntılardan dolayı e, özellikle hacizli mallardan zaten külliyen uzak, uzak durmayı tavsiye etmemizle beraber eğer bu hacizli mal bankanın hacizi ise bundan uzak durmak daha şiddetli olmalıdır. E, evet. Özellikle bu gibi konularda o yüzden bu yapılan işlem doğru bir işlem değildir diyoruz netice olarak sonuç olarak. Evet hocam Allah razı olsun. Bir başka sorumuz. Annem şakaya hastası orucunu tutamıyor. Durumumuza müsait olmadığından parasını da veremiyoruz. Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim demişler. Malumunuz oruç tutmakla mükellef olan bir kimse eğer orucunu tutamıyorsa bakılır. Şu anda mı tutamıyor yoksa bu tutamamazlılık ahir ömrüne kadar devam tamam. mı edilecek? Eğer bir hastalıktan dolayı, geçici bir hastalıktan dolayı şu anda tutamıyorsa iyileştiği zaman onları kaza eder. Hı hı. Ama yok yaşlılık gibi artık bir daha geri dönüşüm olmayan bir konumda ise bu takdirde her bir gün için bir fidye verecektir. Evet. Bir fitre miktarı fidye verecektir. Hı hı. E, diyor ki e, ben bu fidyeyi verecek de maddi imkana sahip değil diyor annem. Değil. E, bu manada böyle bir şey ise İslam kimsenin gücünden fazlasını yüklemez. Hı -hı. Ki bu konuda Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde ifade etmektedir zaten. Yapılacak bir şey de yoktur. E, dua eder, tövbe-i sifarda bulunur. İmkanı olmadığından dolayı da bir şey yapmasına gerek yoktur. Evet. Ki bunu açık ve net bir şekilde yani ibare yazıyor mu derseniz e, hatırladığım kadarıyla Zuhalli'nin <gül> Kalem almış olduğu bir kitaptır. Ee, orada bunu da net olarak gördüm. Yani hmm. kişi eğer maddi imkana da sahip değil ise, başka bir şey yapmakta da mükellef değildir şeklinde evet. net bir ibarede orada gördüm. Ama nereden naklediyor onu tam hatırlamıyorum. Ama muhtemelen oraya bakıldığı zaman kaynağı da belirtilmiş olacaktır. İnşallah hocam. Bir diğer sorumuz devletten bağlanacak emekli maaşımıza bulunan faizin hesabı yapılıp faizi kısmın herhangi bir vakfa ya da kişilere bağışlanıp kurtulabilir miyiz? Bu faizin bağışlanması caiz midir diye sormuşlar. Tabii öncelikle bu bir faiz mi değil mi? Onu tespit hmm. etmek gerekir. Çünkü isminin faiz olması onu faiz yapmayabilir. İsminin e, kar payı olması da faizse onu faizlikten çıkarmaz. Evet. Yani ismin bu manada pek önemi yoktur. Hmm. E, devletin emekli maaşı derken e, devlet size emekli maaşı verecek ama belli bir zaman sonra veriyor bunu. Yani belli resmi işlemlerle alakalı. Hı hı. Diyor ki bu kadarı maaştır, bu kadarı da faizdir ama kendi kendini bunu biçiyor ve kendisi veriyor. Evet. Bunun faiz denmesi pek doğru bir şey değil. Her ne kadar bu tabiri kullansa hı hı. da devlet bunu kendi kendine size fazlasıyla hı. veriyor. Aranızda evet. bir anlaşma şeklinde yapılan bir işlem değildir. Kendi kendi bu işi yaptı, yani yaptı diyor, sen, sen vakit diyor, 10 liraydı diyor ben 2 lira daha bunu ekstra koyuyorum diyor. Hı hı. Bu 2 liranın ismine de ben faiz diyorum diyor. Evet. Faiz demek bunu değiştirmeyecektir peki gerçekten faiz olduğunu düşünecek olursak bunu ne yapmak gerekir Hı -hı. E, bu suale cevap Hı -hı. vermemiz gereken cevap da e, bu haram bir paradır haram paranın da sebil'i tasadduktur yani fakirlere verilmesidir e, gerek şafi fıkhında gerek hanefi fıkhında bu sarahaten dillendirilmiştir evet. yani bu konuda da e, işte haram yiyen bir fakir arama diye bir şey de yoktur Hı -hı. çünkü e, o kişiye haramdır onu sizin bir başkasına vermeniz onun için haram olmasını gerektirmeyecektir evet. Hanefi fıkhında şöyle bir kural vardır. Mülk sebebinin değişmesi ayının değişmesi olarak kabul edilir. Hı hı. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Berire Radiyallahu Teala Anha'nın evine gidiyor. Hazreti Ayşe Validemizin azatlısı. Hazreti Berire Radiyallahu Teala Anha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hurma ikram ediyor. Oysa Efendimiz bakıyor ki orada kazandı et pişiyor. Hellena nasibu mine lehmi o etten bizim nasibimiz yok mu? Ey Berire? Yani bizi hurmayla mı göndereceksin? Evet. O etten bize ikram etmeyecek misin? Dediğinde Hazreti Berire radıyallahu anha, Anam babam sana feda olsun ya Rasulullah. Ben eti senden esirgediğimden dolayı değil o bana zekattır, sadakadır. O ise sen peygambersin. Peygamber zekat yemeyeceğinden dolayı onu sana ikram etmedim diyor. Onun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Kural niteliğindeki fukaha bunu hmm. kural olarak kabul ediyor. لَكِ صَدَكَةٌ وَلَنَا hediye. Onun sana intikali zekattır ama senden bize verilişi, bize gelişi ise hediyedir. Evet. Yani mülk sebebi değişmiştir. Mülk sebebi değişmişse sanki sana verilen et değildir senin bize vereceğin et. Hmm. Bu farklıdır. Bu açıdan bakıldığında yani faiz parası kişiye haram. Ama o paranın bizatihi kendisi haram şeklinde değildir. Evet. Bu nisbidir. Ona haramdır, derine helal olabilir. Hı -hı. Tıpkı bir insan birinin malını çaldığı zaman çalmasından dolayı kendisine haram oluyor. Oysa o mal sahibine haram değildi. Evet. Yani malın bizatihi kendisi bir şarap gibi düşünmeyelim onu veya bir hızır gibi düşünmeyelim. O yüzden böyle bir malın yolu tasadruktur. Fakirlere verilecek veya amiye dönen bir yere cami, tekke, su, yol Hı -hı. gibi yerlere Hı -hı. verilecek sadece şu şey vardır ki bunu verirken sadaka verme niyetiyle değil bir tasatduk sevabı değil yani bir sevap beklemek olmayacak çünkü buna haram, siz zaten sahip kaldım. değilsiniz evet. sahip olduğunuz bir şeyi hediye ettiğiniz zaman sadaka verdiğiniz zaman hmm. sevap bekleyeceksiniz dolayısıyla burada bir sevap bekleme niyetiyle değil e, sizden çıkan e, bir para sadece bu manada bir sevap yok ancak haramı yemediğinden dolayı sevap hmm. alacaktır yani çünkü neticede bu haramı yiyebilir idi ama Allah korkusundan bunu yemedi ve bunu kendine alındırdı. Bu manada tabii ki sevapta alacaktır. O yüzden bu gibi şeyleri kişi kendine değil fakirlere verir. Ağmı'ya dönen bir yere verir ve bunu verirken de ona bu faizdir, bu haramdır şeklinde bir söylenti söylemesine de gerek yoktur. İnşallah hocam. Rabbim her daim bizleri haramlardan uzak eylesin Aha. diyelim. Kısa bir araya gideceğiz değerli dostlar. Sonrasında yine ilmaletlalegül tv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ilmihaletlaregültv.com.tr adresine gelen sorularımızı İsmail Afkıh üyesi Fatih Kalender hocamız cevaplandırıyor. Ve yine sizlerden gelen bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. E, Hocam bacağında protez olan bir kişi her abdest alışında protezi çıkarıp bacağını mesletmek zorunda mıdır diye sormuşlar. Tabii bu protez neresinde? Yani hı hı. abdeste yıkanması farz olan yere kadar mı ulaşıyor? Hı hı. Yoksa daha yukarısı, daha aşağısı mı? Buna göre evet. değişkenlik olur. Ama tabi bir soruyu şöyle algılayalım. Abdestle yıkanması farz olan yer protezin içinde kalsa e, ve orayı yıkanmasa, protezin hı hı. çıkartılması gerekse bu kişi ne yapması gerekir? Evet. Eğer onun çıkartılıp takılması çok basit bir şeyse tabi ki orayı yıkamak gerekecektir. Hı hı. Ama böyle bir basit konumda değil ise, yani onun çıkartılması veya takılması belli bir ameliyeye ihtiyaç duyuyor ise veya birilerinin yardımına ihtiyaç duyuyorsa bu bir nevi cebire kabilinden fıkıhta geçen yani sargı veya tampon konumundadır. Böyle bir durumda kural şu, suyun alta zarar vermesi veya su alta zarar vermese de o sargının sökülmesi durumunda kişi onu kendisi bağlayamaması veyahut da onun sökülmesinin zarar vermesi. Bütün bu etkenler varsa kişi oraya yıkamakta mükellef değil. Üzerine mes verme imkanı varsa onu yapar. Ona da imkan yoksa hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. Evet. Yani bu kişi de e, gerek abdestle gerek husul abdestle buna göre değerlendirir. E, çıkartılması basit bir şeyse çıkartacak oraya yıkar. Ama böyle bir basit bir şey değilse bir yardıma ihtiyaç olan bir şeyse e, o zaman burada bir zorluk yoktur. E, var olan uzuvlarını yıkar o bölgesine de mes verir ve bu şekilde abdestine devam eder. Evet. Bir başka sorumuz. Hocam bana çevrem olduğu için zekat paraları veriliyor dağıtmam için. Bunu bilen fakirler de benden zekat istiyorlar. Bazen evlenecek olan şahslara zekat parasından beyaz eşya alıyorum. Sorum şu. Elimde zekat parası olmadan böyle durum olduğunda kredi kartıyla vadeli beyaz eşya alıyorum. Zekata niyetle sonradan veren biri olduğunda borcu onunla ödüyorum. Şayet ödemişsem oradan alıyorum. Bu doğru mudur diye sormuşlar. Biraz çetrefilli bir sual evet. ama anladığımız kadarıyla inşallah doğru anlamışızdır. Bu şahıs çevresi olan bir arkadaş. Hı hı. Hem fakirlerden çevresi var hem, hem de zenginler. zenginlerden çevresi var. Ve bunun fakir çevresi olduğunu bilen zenginler buna zekat parası getiriyorlar. Hı. Ancak buna zekat vermiyorlar. O zenginler namına fakirlere zekat versin diye buna yetki veriyorlar. Hı hı anladığımız evet, bu doğrudur hocam e, buna parayı veriyorlar ve diyorlar ki sizin bizim namınıza bu zekatı yerle Herkesi, yerlerine evet. ulaştır evet. eğer buna bu şekilde bir para veriyorsa zaten o parayla bir şey alması doğru değil ekman paranın kendisi verilmelidir hmm. ama eğer çevre bunu tanıyorsa yani ben bazen para veririm bazen ihtiyaç sahibi neye ihtiyacı varsa onu alıp onu veririm şeklinde o zekatını veren zengin buna yetki verirse o zaman bu da olabilir. Evet. Yani ben parayı verdim sana, bununla ihtiyaç sahibi olan bir şeye ne ihtiyaç varsa al ve aldığın şeyi benim zekatım olarak o kişiye ver. Böyle bir yetki verdiyse bunda da bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Ee, burada sual şu, bu kişi diyor ki e, fakirler beni tanıdığı için e, bazen ihtiyaç olarak diyor ki şöyle şöyle bir işlem var diyor. İşte biri evlenecek, buzdolabı lazım, hmm. çamaşır makinesi lazım veya başka bir eşya lazım. Ben de, de o anda zekat parası yok. Yani birilerinin vermiş evet. olduğu zekat parası yok. Ama çevrem tabii onu bilmediği için ben o kişinin bu ihtiyacını giderebilme adına işte kart kullanıyorum. Tabii hmm. bu manada kartın kullanılması doğrudur değildir tartışmasına girmeksizin buna cevap verelim. Hmm. Ee, bir şekilde onun o malını ben alıyorum. Borçlanarak hmm. alıyorum ve o kişiye bunu veriyorum. Ama onu zekat olarak veriyorum diyor. Ama kimin zekatı daha belli, belli değil. değil. Askıda Askıda verdim, o onun oldu. Daha sonradan bir zenginin biri geliyor, bana diyor ki al sana zekat parası, benim namıma ver. Ne kadar işte 10 lira, ben de zaten birine 10 liralık bir mal almıştım. Or oraya mahsup edeyim, onu kendime alayım. Evet. Veya kimden borç aldıysam onu o şekilde oraya kapatayım. Bu olur mu, olmaz mı? Hı. Soru bu. Evet. Şimdi zekatta temlik şartı vardır. Temlik ise karşı tarafa mülk etme, verme, Hı. borcu iskat etme değil. Bu manada baktığımız zaman ee, bu kişi vermiş olduğu bir malı karşı tarafa mülk etmiştir. Onun evet. olmuştur. Ama verilme esnasında onu ben olacak muhtemel olan ve tanımadığım bir kişinin zekatı olarak veriyorum demesi geçerli olmaz. Evet. O kendisinin bir nevi hediyesidir. Evet. Ve verdikten sonra o mal daha sonradan bir başkasının ben bunu zekatıma niyet edeyim demesi ise kendisine onun borcunu ödemesi demektir. Hı hı. Yani bu adamın borcu yok, fakirin borcu yok. Çünkü fakir aldım aldığı malı onun oldu. Evet. Borç onu veren kişinindir. Şimdi, evet. Oysa zekat veren kişiye verilmiyor, o fakire veriliyor. Hı hı. Oysa fakirin de bir borcu yoktu ki onun borcu kapatılmış gibi düşünürsün. Evet. O zaman bu kişinin birine hediye edip daha sonradan bir başkasına o hediyesini zekata sayarak bir başkasına zekat alması. Hı hı. Bu kesinlikle caiz olmaz. Hatta şöyle misal verelim, bir kimse bir fakire bir malı verse, söz gelimi ben bunu size verdim veya bir fakirin birine evet. verdim, Hı -hı. verirken zekat niyetiyle vermedim, evet. hediye niyetiyle verdim. Ee, o yüzden işte daha sonra öğrendim ki ya benim zekatım var, ben zekat vermem gerekiyordu Hı -hı. ve bu kişi de zekata ehildir. Ben de bunu bir kere vermiş oldum. Zekata niyet etsem olur mu olmaz mı? bakılır eğer vermiş olduğum mal daha henüz onun elinde duruyorsa yani tüketilmemişse kullanmamışsa e, kullanma derken tüketilmemişse yani hmm. bardak olup da ondan bir bardak su içmişse bunu kullanmaktır ama bir şey yaramaz yani malın tüketilmesi demek değildir hmm. evet. ama bir şeker vermiştim de şekeri tük tük tüketti veya unu vermiştim tüketti hmm. veya bardak vermiştim kırdı veya bir başkasına verdi hmm. Hmm. bu manada o mal onun elinde duruyor ise o zaman sizin zekata niyet etmeniz yerinde olacaktır. Hmm. Ama eğer o mal onun elinde durmuyor ise biraz önce bahsettiğimiz etkenlerden dolayı o mal bir şekilde elinden çıkmışsa Çık bu saatten sonra evet. sizin zekata niyet etmeniz bir işe yaramayacaktır. Evet. Bu arkadaşımın sualinde bu bile değildir. Çünkü burada direkt malı veren kendisidir. Hmm. Bir başkasının namına verdim diyor ama ortada bir başkası yoktur. Evet. Ve verdikten sonra verdiğiniz zekata niyet ediyor ama kendi zekatı değil. Hmm. O tanımadığı bir başkasının. Ve o başkası da ona verdikten sonra geriye dönük bir zekat muamelesi. Bu doğru bir şey değildir. Kesinlikle caiz olmaz. E, bu şekilde bir işlem e, doğru değil. Ancak şöyle yapılabilir. Yani bir fakirin böyle bir ihtiyacı olduğu zaman da zekatta kendisine gelmemişse ya onu o esnada mademki çevresi varsa biri var ona vermem gerek yok de ondan yardım talep edecek. Veyahut da kendisi onu karşılıyorsa da onu kendi zekatına sayacak. Bir başkasının zekatına değil. Allah muhafaza karşı tarafında zekat e, konusunda sıkıntıya düşmesi. Bir de soru, e, şöyle bir şey kişiyi. var, eğer bu kişi bunu öğrenmesi durumunda, yani varsayım zengin size zekat verdi, benim adıma bunu birine ver hı hı. ve siz de iyi niyetinizle daha önceden evet. verdiğinize mahsuben onu kendinize aldığınızı bu zenginin duyması durumunda daha büyük töhmetlere sebebiyet verecektir. Evet. O kişi bunu anlamaz, o diyecek ki benim verdiğimi sen cebine hı koydun. Hı. Gerçi öteki kişinin niyeti halis. O da kendince zaten onun adına İyilik vermiştim. Şeklindedir çok. ama bu ayrıca kişilerin kırgınlaşmasına ve suizan yapılmasına vesile olur ki bu manada bile bir felakettir, bir sıkıntı. Burada peki hocam bu tip bir işlem yapıldığı zaman işte beyaz eşya alınmış, o kendisi kredi kartıyla ödemiş. Daha sonrasında bir zekat e, olan birisi de zekatını vermiş bu kişiye. Bu da kendini aldı parayı. Bu durumda ee, o kişinin zekatı geçerli olur mu? Yok. O kişi zekat vermiş olmaz. Ancak o, bu kendine alan kimse zekata ehilse, evet. yani zekat alabilecek konuma sahipse e, bu manada o kişinin verdiği zekat yerinde gelmiş olacaktır. Hı -hı. Zekat olur. Ama bu kişi eğer zekata ehil değilse bunu kendine almış oluyor. Evet. Yani sanki zekata ehil olmayan birine zekat vermiş gibi oluyor. Evet. Bu durumdan o, zekat geçerli değil. Bu veren kimsenin bundan haberi varsa derhal bunu düzeltilecek. Ama Hı -hı. haberi yoksa o kendince mesuliyetten kurtulmuştur. İmdallah da belki mesul olmayacak ama bu arkadaş mesul olacak. mesul olacak. Evet hocam Allah razı olsun. Bir diğer sorumuz borcum var elimde de bir miktar param var. Nisap miktarı borcumu karşılayacak mülküm var. Elimdeki paraya zekat vermeli miyim diye sormuşlar hocam. Tabii bir insanın elinde parası var ise veya ticari bir malı varsa ve bu da nisaba tahallük ediyorsa Hı -hı. bu kişi zekatla mükelleftir. Zekat verecektir. Ee, Tabi üzerinden senesi de dolmuşsa. Evet. Ancak bu kişinin bir de borcu varsa e, ve alacağı varsa önce borçlar çıkartılır, alacaklar Hı -hı. eklenir ve bu şekilde kalan nisap ise zekat verecektir. Sual ise şu şekilde e, bu kişinin hem parası var hem de malı var. Malı var. Aynı bir malı var. Gayrimenkulleri var ve ticari olmayan gayrimenkulleri var. Bir de parası var. Artı bir de borcu var. Parası nisaba tağlük ediyor. Nisap miktarı. Diyelim ki nisap miktarının 100 TL olduğunu düşünelim. Evet. Ki o kadar değil ama varsayın bir misal olsun diye söylüyorum. Elindeki para 100 lira, borcu da 100 lira ama mülkü ise 1000 lira. Hı hı. Ve mülk ticari bir mülk değil. Evet. Bu durumda bu borcu eğer mülke endeksleyecek olursak bu kişinin zaten borcu yok demektir. Dolayısıyla 100 liranın zekatını vermesi gerekir mi diyeceğiz. Hı -hı. Yoksa o borcu 100 liradan düşürdüğümüz zaman geriye bir şey, şey kalmıyor. Bu kişinin zekat vermesine gerek yok mudur diyeceğiz. Hı -hı. Yani borç nakite mi tahallük ettirilir yoksa, yoksa mülke mi, mala evet. mı Soru bu. Hı hı. E, kaynaklarımızda bu ifade ediliyor ve deniyor ki borç öncelikle paraya tahallük ettirilir. Ve paradan karşılığı düşürülür ve bundan arta kalıyor ise diğer mallara endekslenecektir. Hı. Dolayısıyla sual eden kişinin sualine baktığımız zaman bu kimsenin elinde parası var ama o paraya denk bir borcu olduğundan dolayı her ne kadar o borcun karşılığında başka malları dahi olsa onun malları değil, borcu mukabele yani parası, elindeki nakit hı. parası karşılığı yapacağından dolayı sanki parası yok kabul edilir. Düşüyoruz Oysa yani. diğer mallar da zekata tabi mal değildir. Hı hı. Dolayısıyla bu kişi zekat vermekte mükellef evet hocam. Bazı sabahları kalktığımda yıkanmam gerektiğini anlıyorum ama yıkanırsam sabah namazı kaçacak, teemmüm alarak namazı kılsam olur mu diye sormuşlar. Daha önce de sanki bir cevap vermiştik bununla ilgili evet. bir soru hocam. Bu... Genelde suallerin evet. zaten birbirine benzer oluyor, Hı -hı. ama tabi şahıslar değiştiği zaman veya olaylardaki kişiler biraz değiştiği zaman evet. bu manada insan bir daha sual sorma ihtiyacı hissedebiliyor. Burada kural şu: Temim'in meşhur olabilmesi için ki Temim bir haliftir, abdestini halifidir, hakikaten veya hükmen kişinin abdest alamaması gerekir. Hı -hı hakikaten alamaması, suyun hakikaten bulunmaması demektir. Su yok evet. veya su var ama suyu kullanacak imkanı yok. imkanı yok. Hasta olması gibi veya çok soğuk olması ve kullanması durumunda hasta olacak. Böyle bir durumda hükmen su yok kabul edilir ve bu kişiye temim alacaktır. Hmm. Ancak bahse konu olan meselemizde ise su var ve suyu kullanmaya imkan da var. Evet. Hastalık yok. Sadece Problem vakit, vakit. Yani eğer o suyu kullanıp husus edecek olur ise namazın vakti gidecektir. Hı hı. Böyle bir durumda bu kişiye teyemime izin verilir mi verilmez mi? Evet. Bu konuyla alakalı da şöyle bir kuraldan bahsedilir yine kaynaklarımızda. Eğer o vakti daralan o ibadet halefi olan bir ibadetse yani yerine telafisi mümkün olan bir ibadetse hı hı. orada teyemime izin verilmez. Evet. abdestini alırsın ustunu alırsın vakit çıkarsa kazan yaparsın evet. ama eğer o ibadet halefi yoksa yani tamamlayabileceğimiz onun yerine telafi edebileceğimiz bir konum yoksa bu takdirde kişinin teyemmü olmasına izin veridir misal verecek olursak evet. bayram namazı böyledir çünkü evet. bayram namazının kazası yoktur evet. söz gelimi bayram namazı kılmak üzere camiye gittiniz ve namazın kılınmasına az bir şey kala abdestiniz kaçtı ve dışarı çıkıp abdest almanız durumunda namazı kaçıracaksınız. Hı -hı. Veya evde uyuyakaldınız kalktığınız zaman yıkanmanız gerekiyor. halde olduğu gibi Hı -hı. yıkanmanız durumunda da bayram namazı kesin kaçacaktır. Bu takdirde tem almanıza izin verilir. Hı -hı. Namazı kılarsınız ama namazdan sonra yıkanmak gerek evet. değil. Çünkü onun halefi yoktur. Veya cenaze namazı Hı -hı. ve siz de o cenazenin velisi değilsiniz. Yani sizin için ikinci kez o cenazenin kılınması mümkünatı Mümkün. yoktur. Böyle bir durumda da e, temim alıp cenaze namazını kılabilirsiniz. Ama bunun haricindeki sabah namazından bahsediyor ki kazası bunun bir kazası vardır. vardır. Hatta cuma namazı dahi olsa cuma namazının yerine öğle namazı, namazı vardır. Var. Yani bir halefi vardır. Bu gibi namazlarda kişi ben e, abdest alırsam veya yıkanırsam bunu kaçıracağım demesi bir mazeret olarak kabul edilmez. Gider yıkanır abdestini hmm. alır. Vakit çıkmadıysa kılar. Çıktıysa da kaza olarak onu kılacaktır. Ve bu kendi eliyle olan bir şey olmadığından dolayı, evet. bundan dolayı da bir günahkarlılıkta söz konusu olmayacaktır. Hı hı. Hatta daha geçenlerde yeni okudum. Muvatta'da Abdülhahileknevi tahkikli olan İmam Muhammed üzerine Muvatta'da Ebu Hureyre tarihiyle gelen hadis-i şerifte ''Namaz için kamet getirildiğinde koşmayın.'' diyor. Hı hı. Belki vakarlı bir şekilde yürümeye devam edin. Evet. İdrak ederseniz, yakalarsanız kılarsınız. Yakalayamamınız ise kaza edersiniz. Yani şer şerif belli ölçüleri vermiştir. Evet. O yüzden bu gibi yerlerde yıkanacaksın. Tabii e, çok fazla abartarak da değil. Yani mutat bir yıkanma ne kadar Hı. oluyorsa bu şekilde yıkanırsın. Bu şekilde abdestini alırsın. Eğer vakit kaçmadıysa namazını kılarsın. Kaçtıysa da kazaya kalmıştır, kazalara kılarsın. Evet. Ama tabi bunun öncesinde kişi tedbirini de almalıdır. Hı -hı. Yani bu gibi bir durum eğer geceden oluşmuş ise ona göre bu son vakte bırakmaması gerekir. Kişi bu durumda göz önünde bulunduracak. Evet bir diğer e, sorumuz dinimizde çalışan bir bayanla çalışmayan bayana verilen mehir miktarı aynı mıdır? E, mehir nikah akdinin gereğidir. Nikah akte aktedildiği zaman velev ki mehir konuşulmasa bile İslam fıkhında bu kadının mehir alma hakkı vardır. Evet. Ve bunun miktarı tarafların konuşmasıyladır. Yani erkek ve bayan konuşurlar, belli bir rakamda uzlaşırlar ve o rakamı akit esnasında dillendirdikleri zaman ki buna fıkıhta mehri müsemma denir, bu kadın bu mehri alır, evet. alma hakkına sahiptir. Bu arz ve taleptir. Yani Hı. o bir şey söyler, öteki bir şey söyler, pazarlık yaparlar, belli Hı. bir rakamda anlaşırlar. Bu kadının bir bedeli olarak kabul edilmez. Şer-i şerifin kadın için vermiş olduğu bir mali imkandır ki evet. birçok hikmeti de şüphesiz vardır. Bunu bilelim veya bilmeyelim. Ancak mehir akit esnasında konuşulmamışsa, nikah babında konuşulmamış ve nikahtan sonra zifaf olmuş, beraberlik olmuş bu durumda da yine mehir verilmelidir. Ama Hı. bu durumdaki mehir kadının ee, baba tarafından kendi akranların ne kadar evlenmişse, ne kadar mehir almışsa bu hmm. mehir verilecek. Bu miktar verilecek. ki Buna biz fıkıhta mehrimi siliyoruz. Hmm. Ee, dolayısıyla <gülüyor> bu kadının çalışan bir kadın olması veya çalışmayan bir kadın olması, varlıklı bir kadın olması veya varlıksız Olmuş. olması bu manada mehir alma konusunda bir etken değildir. Hmm. Dolayısıyla bu erkek ile konuşma esnasında arz ve talepte hangi rakamı anlaşırlarsa o rakamı verilmesi gerekir. Evet. Ama belli bir rakam konuşulmadan nikah kıyılmışsa o zaman zaten mehri sil dediğimiz olay ki o da kadının çalış çalışmaması değil baba tarafından akranlarının Hı -hı. ne kadar bir evlilikte ne kadar bir mehille evliliği evet. o baz alınacaktır. Ona göre hareket edilecektir. Tabi bunu böyle söylerken e, şu da algılanmasın yani bir bayanın çalışması doğru mu değil mi? Hı -hı. O farklı bir meseledir. Biz meşru çerçevedeki çalışmaktan evet. bahsedeceğiz. Hı -hı. Yani bir bayanın evinde el işi yapması da bir çalışmaktır. Tabii. Bu manada düşüneceğiz. Evet hocam. Hocam kredi kartına taksitle umre caiz midir? Bir diğer sorumuz. Aslında kredi kartıyla alakalı defalarca konuştuk. Hı -hı. Yani kredi kartı fıken doğru mudur? Değil midir? ama ez cümle olarak tavsiye etmemekle beraber belli şartlara riayet etmek hı hı. durumunda buna fetva verilebiliyor. Peki o zaman bu manada bakıldığı zaman kredi kartı bir nevi vadedir. Evet. Peki kişi vadeli ümreye gidebilir mi gidemez mi? Ümre bir yani ümre ajentalarını size verildi bir İmkandır veya bir hizmettir ve hizmet hmm. mukavemiyle sizden bir bedel alıyorlar. Evet. Tabi bunun içinde bilet parası vardır, konaklama bedeli vardır, hmm. intikaller bedeli vardır ve orada yapılacak olan hizmet bedeli vardır. Evet. Bir bütün olarak, bir paket olarak, tek bir paket olarak işte şu kadar rakama sizi ümreye getiririz diyorlar. Bu rakamı peşinde alabilirler. E, anlaşma doğrusuna, veresiye doğrusunda hmm. da hareket edilerek yapılabilir. Bu manada kredi kartıyla ümreye gitmek caiz değildir denmez. Hı -hı. yeter ki başka bir problem oluşmasın nedir o problem ee, tabi kart ile faize düşmek bu bir problem evet. veyahut da bazı finans kurumları maalesef e, murabaha sistemi diye tabir ettiğimiz kar olayını bu e, ümre paketlerinde de yapıyorlar Hı -hı. yani sanki ümre paketini finans kurumu kendisi satın alıyor üzerini karını koyarak size vade yapıyor ve vadeyi yaz, vadeden dolayı da fark alıyor Hı -hı. tıpkı sanki bir mal alıp satıyor gibi evet. Bunu ümrede de hajda da yaptıklarını duyuyoruz. Hacda duymadım da ümrede Bunu yaptıklarını de, duyuyoruz. E, bu manada bakılırsa bu doğru olmaz. Niye doğru olmaz? Çünkü ortada bir mal yoktur ki o malı satın alıp üzerine karını koyup da bir satacak satacaksınız. Hı -hı. Diğer mallarda biz bunun caiz olduğunu söylerken alışveriş var. Önce evi, finans kurumu adına alıyor veya size vekalet veriyor. Siz onun adına satın alıyorsunuz. Hı -hı. Sonra üzerine karını koyarak size ikinci bir rakiple satıyor. Oysa Ümre dediğimiz gibi içinde birçok şeyi barındıran bir pakettir. Hayır. Yani e, konaklama ücreti olarak baktığımız zaman bu bir icaredir. Hmm. E, veya hak yani kira aktidir. E, yine uçak bileti olarak baktığımız zaman da bu şekildedir. Orada size sunulacak olan hizmetler, intikaller vesaireler bir bütündür. An ve an tek, e, oluşacak şeylerdir. Bunları kurum önce kendisi satın almış olacak ve daha sonradan size satmış olacak. Oysa bunların satın alma veya satma gibi ortada bir alışveriş yapılacak bir işlem yoktu. Evet. Bu çünkü peyderpey olacak şeylerdir. Hı -hı. Bu mantıkla bakıldığından dolayı ki bunu daha önceden biz İsmail Ağa'daki diğer fetva kurulundaki diğer hoca efendilerle de görüştüğümüzde ki bu hemen hemen her ümre zamanı bu sual gelir. Evet. Ee, o zaman da bunun caiz olmadığını söylemiştik. Hmm. Ki Bazıları bunu bir paket olarak e, sanki bir şey, paketi satın alıp üzerine karını koyarak satmak gibi düşünüyor. Hmm. Ama şöyle düşünmek lazım. Ümre bir ibadettir. Siz oraya gitmeniz turistik bir seyahat değildir. Hmm. Turistik bir gezi değildir. Madem ki bir ibadet olarak gidiyorsun o zaman tartışmalı, problemli bir şekilde gitmektense sizin helal yoldan evinizde oturmanız daha hayırlı evet. olacak. Temiz bir yoldan gitmek lazım. Veyahut da imkanım varsa temiz yoldan gideceksin. Evet. Yani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Yoksa ben oraya gideyim de yani nasıl olursa olsun şeklinde gideyim doğru bir gidiş değil. Hocam burada şuna da değinelim mi birazcık? Ee, bu umre veya işte hac konusunda özellikle hani kasap olarak ben oraya gideceğim. Beni kasap olarak gönderiyorlar. Ee, onun mukabilinde birilerine işte farklı ucuz miktarlarda bir para veriliyor az miktarda. Ve bu şekilde gidiyor hacını yapıyor umresini yapıyor geri geliyor. Veya temizlik işçisi diye yazdırılıyor. O şekilde gidiyor ama temizlikle alakası yok. Veya kurbanla hiç kasaplıkla alakası yok. Şimdi her şeyden önce bu kişi hacca gitse bu şekilde bu yolda dahi bu kişinin yapacağı haç sahiptir. Evet. Bu bir şekilde ifade etmek Hı -hı. gerekir. Peki bu yollara teşebbüs ederek gitmek doğru mu değil mi? Evet. Aslında tartışacağımız Hı -hı. konu bu. Burada şöyle bakılabiliyor. Efendim siz orada belli bir kontenjan var, belli bir sayı var. Siz harici olarak gittiğiniz zaman orada izdihama vesile olacaksınız veya birilerinin hakkına tecavüz edeceksiniz. Hı hı. Gerçekte böyle bir şey varsa tabii ki doğru bir şey değildir. Evet. Ancak bazı e, bu işi yapan kişilerle yaptığımız görüşmede şöyle ifadeler de kullandılar bize. Hı hı. Tabii ben konuyu irdelemiş değilim, araştırmış evet. değilim. Onların anlatımını söylüyorum. E, Suud hükümeti bir ihale açıyor. E diyor ki işte Mina'da şu kadar kesim işlemi yapılacak, şu kadar et işlenecek. Bunun için bir ihale açıyor ve Hı. firmalar bu ihaleye giriyor. İşte A firması veya B firması ihaleyi kazanıyor. E belli bir tonaj var. Şu kadarlık bir işlemi yapılacak şekilde bir mukavele imzalıyor hükümetle veya o ilgili kurumla. Hı. Bunu yaptıktan sonra ona o kurum diyor ki e, Suud hükümeti olarak e, sen de bu işi yapacaksın diyor ve bu kadar meblağ alacaksın. İster bu işi dışarıdan getireceğin ne yap, ister buradan birilerini kirala, ben ona karışmam, diyor. Ama ben sana ekstra olarak dışarıdan getirmek istersen de, istemesen de ben sana bir kontenjan vereceğim. Hmm. Ama benim için asıl olan işin yapılmasıdır. Evet. Bu iş yapılsın, bu kişiler yaptığı, yapmadığı beni ilgilendirmez. Tabii bize anlatan kişiler hmm. böyle anlatıyor. Bunun üzerine biz diyor kontenjan alıyoruz, bu bizim hakkımızdır. Hmm. Kah bunların bir kısmını orada gerçekten çalıştırmak üzere getiriyoruz ki gerçekten çalışıyorlar ve bedel alıyorlar, para alıyorlar. Evet. Eksik olan yerleri diğerlerinden, yani yerlilerden, oranın halkından tedarik ediyoruz evet. ve biz bir şekilde o işi yapıyoruz. Yapmamamız durumunda zaten ihale şartları doğrusuna çok büyük sıkıntılar doğacaktır. Bu manada biz bu işi yapıyoruz. ve Bunu yaparken diğerlerine de bir zulümde de bulunmuyor. Yani on kişi yapması gerekiyorsa on kişi yapıyor. Beş kişiyle on kişinin işi görünmüyor evet. diyorlar. Ötekilerini ise biz dışarıya karşı işte isteyen hac veya ümre, hac için özellikle evet. bu gelebilir şeklinde bir izlenimde bulunuyor ve böyle yapıyoruz diyor. Ve bunu hükümet de biliyor. Yani bu adamlar orada çalışma işçi vizesiyle gelse dahi orada çalıştırmak mecburiyetinde olmadığımızı... ...onlar da bu konuda göz yumduklarını kendileri de zaten üst mertebelerde biliyorlar. Belki resmileşmese bile. Evet. Eğer böyleyse gerçekten bu anlatım gibiyse burada bir sıkıntı yok. yok. Ama e, tabii böyle değil de orada gerçekten çalışmak üzere getirilip de... ...orada sizin çalışmamanız durumunda diğerlerine bir zulüm varsa veya da size bu verilmesi çalışmak üzere verilmiştir. Başka şekilde kabul edilmeyip de diğer hacı kontenjanlarını etkileyecekse tabii ki bu doğru bir şey değildir. Yani hac her ne kadar sahih olsa da bu yolda gitmek doğru bir şey değildir. E, tabii yalan beyanda bulunmak da doğru bir şey değildir. O yüzden bu anlatım doğrusunda bir yol izlemek gerekir. İbadet yani, yaparken en doğrusunu ve en temizini seçmek. Tabii ki tabii şüphesiz. Yani. Ama yani ezbere konuşmak da doğru bir şey değil. Yani bize ifade edilenler bu şekilde eğer böyleyse bu cevap verilir ama değilse o zaman cevapta şüphesiz farklı olacak. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Hocam biz bilezikleri babama verdik. Bir yıl sonra vereceğim dedi. Vermedi. 7 yıl geçti. Bize zekat düşer mi? Düşerse nasıl vermemiz lazım? Yani bilezikler bu kişiye aittir ve bundan dolayı zekat vermesi gerekiyordu. Babaları borç istedi evet. ve bunlar da bir yıllığına babalarına borç yani. verdi. Ancak babaları e, ödeyemediğinden dolayı veya başka etkenlerden dolayı geciktirdi. E, bu kişi zekata malik olması yani vermesi gereken kişi zekatını verecektir. Hem de geriye dönük 7 yıllık zekatı vermelidir. Onu da şöyle yapar. Diyelim ki o bileziklerden başka parası yoksa, sadece onlar varsa yedi yıl önce ondan yüzde iki buçukunu çıkartır. Hı hı. kenara koyar, ikinci senede yani altıncı yıl içinde kalandan yüzde iki buçuk çıkartır. Hı hı. Beşinci senede yine kalandan yüzde iki buçuk çıkartır. Bu şekilde nisaptan aşağı düşünceye kadar çıkarta çıkarta gelir. Ha, bu 7 sene geçtiği halde hala da Nisab'dan düşmüyorsa zaten onların tamamı verilecektir zeka. Evet. Ama düştüğü an dedim ki birinci yani 7. sene çıkarttı, 6. sene çıkardı, 5. sene ise çıkartacak nisap kalmadıysa Hı -hı. o kadarlık ikine verecek ondan sonrasını vermesine gerek yok. yok. Tabii eğer başka malı yoksa, Hı -hı. başka malı varsa oraya katılır, ona göre değerlendirilerek zekatını vermelidir. Çünkü normalde e, borç verilecek borç verilmişse Hı -hı. E, bu denik kavi diye tabir edilen kuvvetli bir alacaktır ve bu alacağı kişi zekat vermekte mükelleftir. Şu kadar var ki zekat verecek başka parası yoksa onu aldığı zaman Hı. verebilir. Ee, ne kadar sene geç de alırsa geriye dönük hepsini zekatını da biraz önce bahsettiğimiz şekilde vermelidir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, seferde farz namazlarını iki rekat kıldığımız gibi sünnetleri de iki rekat mı kılmalıyız? Bir de cemaat kılarken nasıl hareket edeceğiz diye sormuşlar. Sefer şer şerifçe belli hükümlerin değiştiği sefer hı hı. yani dört rekatlı namazların ikiye inmesi cuma'nın farziyetinin düşmesi hı hı. bayram namazının farziyetinin düşmesi kurban ibadetinin farziyetinin düşmesi ki şer'i bir takım hükümlerdir bunlar. Evet. Bu sefer kişinin üç günlük mesafe diye beyan edilen ki şu anda 90 kilometrelik bir mesafe olarak hı. ifade ediliyor. Bu kadarlık bir yeri Sefer kastıyla kat etmektir, gitmektir. Ee, Böyle bir kimse misafirdir. Misafir olduğu zaman dört rekatlı farzların iki rekata indirmesi vardır. Var Ve bunu iki rekat kılması ruhsat değil azimettir, asıldır. Ee, Hanefi mezhebi ile Şafi mezhebinin e, farklı olduğu konulardan bir tanesidir bu. Evet. Çünkü Şafi mezhebine göre asıl olan dört rekatlı kılmaktır, iki rekat kılması ruhsattır. Dolayısıyla kişinin dört rekat kılması azimet olur. Oysa evet. Hanefi mezhebine göre bunun aksine dört rekat kılmasında günahkar olur. İki rekat kılmak zorundadır. Bu konuda Şafii mezhebinde şöyle bir kuraldan bahsettiler. Meseleyi oruca endeksidir. Seferde olan bir kimse oruç tutmama ruhsatı vardır. Tutabilir. Ama tutması fazilettir. Hı. Bu konu ittifakidir. Evet. Hanefi mezhebinde de kabul edilir. Dolayısıyla nasıl ki oruç tutması faziletse, tutmaması ruhsatsa aynı şekilde namazın dörtten ikiye indirilmesi de ruhsattır. Hı. Dört kılması ise azimettir diyor Şafii mezhebi. Evet. Oysa Hanefi e, fıkıhçıları buna şu şekilde cevap veriyor. Oruç babında misafir olan kimse oruç tutmama ruhsatı vardır ama oruç zimmetinden düşmez, kaza edilecektir. Hı. Oysa dört e, rekatlı namazın iki rekata indirilmesi durumunda geri kalan iki rekatın kazası ne şafii mezhebine göre vardır, ne yani. Hanefi mezhebine göre vardır. Evet. Dolayısıyla bunun ikisini birbirine kıyaslamak doğru bir kıyaslama değildir. Bu açıdan bakıldığında orada asıl olan iki rekatın kılınması. Hatta bununla alakalı e, yine muvatta da görmüş idim. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselama buyuruyor, biz yani şu anda rahat bir sefer içindeyiz. Rahat bir şekilde yolculuk ediyoruz. Hı hı. Yine de e, namazlarımızı kast edelim mi dediğinde Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam e, Allahu Azimuşşan verdiği ikramı geri çevirme hı hı. diyerek ki Hanefi mezhebinde bu bir asıl kabul edilerek dört rekatlı namaz, iki rekatla kılınması gerekir. Ancak sabah namazı zaten iki rekattır. Akşam namazı ise üç rekat olarak kalır. Peki ravatip sünnetleri yani farzın öncesinde ve sonrasındaki sünnetlerin durumu nedir? O hali üzerinedir. Kılınacaktır. Yani seferde sünnetlerin terk edilmesi gereklidir. Görüşü gibi bir ifade kullanılıyor. Böyle bir şey yoktur. Sünnet yine bakidir. Kılınmalıdır. Ve herhangi bir kısıltmada yani dört rekatı iki rekat kılmayacaksın. Yani şu kadar var ki senin bir ihtiyacın vardır. Yani önemli bir işin var gitmen gerekiyor. Bu manada kılmasan da olabilir sünnetler evet. ama farzları değil. Sabah namazının sünneti de yine isna diyor evet. Onu da her halükarda kılacaksın. Ama böyle bir durum yoksa sünnet her halükarda kılınmalıdır. Evet. Yani normal zaman gibi düşünülecektir. Orada evet. herhangi bir kısıltma iki rekata indirme diye bir şey yoktur. Yok. E, sual cemaatle. kişi cemaatle durumlu olacaktır. Cemaatle eğer imam, mukim bir imamsa o misafir olan kimse mukim imama uymasıyla namazı otomatikmen dörde intikal eder. Evet. Dolayısıyla imamın arkasında onu dört olarak kılmalıdır. Hı hı. Ama diyelim ki imama uydu bir şekilde namazı bozuldu. Onu kılarken e, asıl zimmetinde var olan iki rekattır. Hı hı. Onu iki rekat olarak kılacaktır. Ama imama iktidar ediyorsa o namaz dörde tahavül etmiştir. Ki bu bahsettiğimiz şu meseleyi bizatihi El-Merginani, El-Hidayi adlı eserinde açık ve net bir şekilde de ifade etmektedir. Peki aksi olsa yani cemaat mukim, imam misafiri olduğu zaman bu takdirde imam efendi iki rekatta selam verir. Ve cemaati daha önceden uyardmış ve şu anda da selam verdikten sonra da arkasında eğer sonradan kendisine uymuş olan kişiler varsa da ben misafirim namazınıza devam edin diyerek onlar namaza aykırı bir işlem yapmasına fırsat vermeden o arkadaki cemaate iki rekat daha ekstra ilave ederler. Bu şekilde yapmalıdırlar. Eğer misafir olan imam namazını dörde tamamlarsa ve arkasında da mukim bir cemaat varsa arkasındaki cemaatin namazı bozulur. Niye? Çünkü misafir olan kimsenin kılacağı son iki rekat nafilidir. Oysa mukim olan cemaatin dört rekatın dördü de farzdır. Farz. Evet. Bu açıdan farzın nafileye bina edilmesi Hanefi fıkhına göre caiz değildir. Hmm. Ee, Hanefi fıkhı diye özellikle ifade ediyorum. Çünkü Şafii mezhebine göre herkes kendi fatihasını okuduğu için hmm. İmam ile cemaat arasında bir ittihat şartı yoktur, bir birlik şartı yoktur. Hmm. Yani hatta e, cemaat, imam nafile kılarken dahi arkasındaki cemaat farza niyetle ona uyabilir. Şafii mezhebi. Şafii mezhebine evet. göre ama Hanefi mezhebine göre e, cemaatin namazı imamın namazıyla bir ittihadı, bir birliliği veya imamın namazının daha kuvvetli olması gerekir. Hmm. E, farz kılarken cemaat nafile niyetiyle ona uyabilir. Başka bir e, problem hmm. yok ise ama imam nafile kılıyorsa cemaat farzaniyetle ona uyması kesinlikle caiz değildir. Peki. O yüzden mukim misafir olan bir imamın Hı. dörde tamamlaması durumunda son iki rekat nafile olacağı için arkasındaki mukim cemaatin namazı olmaz. Evet hocam. Peki bu tip durumda hocam mukim olan bir kimsenin mi imam olması daha eftaldir yoksa seferi olan misafir olan kimsenin mi? E, namaz kıldırması daha iyidir. İmamlılık babında belli bir merhaleler, belli bir sıralamalar evet. vardır. Yani önce işte kıraat bakımından, hatta daha öncesinde e, namazın ahkamı konusundan e, daha bilen kişi. Evet. Ki buna akra'uhum, yani en iyi okuyan şeklinde Kur'an'ı en iyi bilen ama Kur'an'ı bilmekten kastedilen edilen kıraatı düzgün olan manasında değil, Kur'an ilmini yani fıkhı iyi bilen, namazın ahkamını iyi bilen, tabii kıraat da yani her ikisinin de namazı sahih olacak derecede kıraat bilgisi olmak kaydıyla. Hı hı. Bu şekilde belli merhaleler vardır. Bu merhalelerin içinden bir tanesi de sahibül beytir, ev sahibidir. Hı hı. Ee, bu manada bakıldığı zaman e, mukim olan kimse o meldede olması hasebile, misafire nispetle sahibül beyttir, evet. ev sahibidir. Tabii ki hepsi aynı konumda ise mukimin imamlık yapması daha evlilerdir. Evet. Evet. Ama bununla beraber misafirin imamlık yapmasına da bir mahsur lazım gelmez. gelmez. Veya misafir daha ilim sahibidir veya oku, yani imametli sahi olup da derin imametli sahi olmayacak bir konumdaysa bu takdirde tabi ki misafir kıldıracak. Hı hı. Ama arkasındaki mukim olan cemaati de uyaracak. Evet. Hem namazdan önce uyarır ben misafirim hı namaz, hı. ben iki rekatta selam verdiğimde siz devam edeceksiniz der namaz esnasında arkasında daha sonradan cemaate uymuş olan kişiler olabilir ihtimaline bilen de namazdan sonra da bu uyarmayı yine yapar. Evet. Teravih namazında sıkıntı yok değil mi hocam? Nasıl olsa e, nafile bir namaz kıldırabilir aynı şekilde seferi olan bir kimse. Tabii ki yani misafir veya mukhim olması teravih namazında veya cuma namazında tamam. bir etken değildir. Evet. E, Kıldırılabilir. E, yani burada 4-2 diye bir ayrım yoktur. Yok. Evet. Hanefi mesleğinde. Şafi mezhebine göre zaten teravih namazı 2 rekat olmalıdır. 4 rekatlı kılınması şafi mesabine göre zaten geçerli değildir. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Bu duayla e, sorunun cevabıyla e, programımızda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dua bekleyen kardeşlerimiz var özellikle. Onlara dua babını neler söylemek istersiniz? Böyle Rabbim, kapatalım. E, cümle kardeşlerimizin hayır dualarını kabul edesin. Tamam. Daha husus içinde bulunduğumuz şu günlerde Müslümanların lehine bir şekilde sonuçlanabilmeyi e, ve birlik beraberlik içindeki ehli küfür birleşir ama maalesef biz daha hala birleşemiyoruz. Evet. Rabbim birleşebilmeyi, bir birlik içinde, birlik içinde olabilmeyi cümlemize nasip elesin. İnşallah gıyabi olarak birbirimize dua edelim. İlla ki yani yüzü olarak ben sana dua ettim şeklinde değil, her Müslüman birbirine dua etsin. Ümmete dua edelim, topluma dua edelim, zulme uğrayan Müslümanlara dua edelim. Rab'bim dualarımızı kabul etsin, ha. ölmüşlerimize de rahmet etsin. inşallah. Tamam, Allah razı olsun hocam. Çok tamam, teşekkür gündemiz. ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, ilmail programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda yine sizlerden gelen sorularımızı yanıtlamaya gayret göstereceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın.